Arkül bayırının üst başına geldiği zaman kararını verdi. Fırsat kollamaktan başka yapacak bir şey yok. Bazen evlerine uğrarım. Av eti, tavuk, biliç gönderirim. Gerekirse ben de kal aldırırım. Eh dost oluruz. Onları evime çağırırım. Sonra ekledi. "Ha tamam. Yakında panayır kurulacak ya. Gelir o da oraya. O zaman görürüm onu. Ondan sonra da işe başlarız. Cesaretle başlarız hem. En güvenilir yol budur çünkü. En sonunda şu ünlü hayvan ve mal panayırı gelip kuruldu. Tören günü daha sabahtan bütün kasaba halkı kapılarının önüne çıkmış hazırlıklardan söz ediyorlardı. Belediye sarayının cephesi defne dalından çelenklerle süslenmiş çayırda şölen için bir çadır kurulmuştu. Alanın ortasında kilisenin önüne yerleştirilen bir havan topu, valinin gelişini, armağan kazanan çiftçilerin adlarını bildirmek için atılacaktı. Büşü'deki ulusal muhafız kıtası da, Yonville'de böyle bir kıta yoktu çünkü, gelip itfaiyeye katılmıştı. İtfaiye reisi, tahsildar bineydi. o gün her zamankinden daha yüksek bir yaka takmıştı ceketinin sımsıkı sardığı gövdesi öylesine kaskatı öylesine kımıltısızdı ki bedeninin bütün canlı kısmının bacaklarına indiğini sanırdı insan bu bacaklar talimli adımlarla tempolu tek hareketle kalkıyordu Tahsildarla albay birbirlerini çekemediklerinden ikisi de becerilerini göstermek için adamlarına ayrı ayrı eğitim yaptırıyordu. Sırayla bir kırmızı apoletlerin, bir kara göğüslüklerin geçtiği, sonra yeniden geçtiği görülüyordu. Bir türlü bitmek tükenmek bilmiyordu bu tören, yeniden başlıyordu. Böyle parlak, görkemli bir durum hiç görülmüş değildi. Halkın çoğu daha bir gün önceden evlerinde temizlik yapmışlardı. Aralık duran pencerelere üç renkli bayraklar asılmıştı. Bütün meyhaneler tıklım tıklımdı. Havada güzel olduğundan kolalı başlıklar, altın haçlar, renkli atkılar, kardan daha beyaz görünüyor, parlak güneşte ışıldıyor, dağınık alacalarıyla redingotların, Mavi köylü gömleklerinin Koyu renk tek düzeliğini gideriyordu O civarlardan gelen çiftçi kadınlar Atlarından inerlerken Lekelenmesin diye eteklerini kaldırıp Bellerine doladıkları giysilerden Kocaman iğneler çıkarıyorlardı Kocaları ise tersine Şapkalarını korumak için Bunların üstlerine mendillerini örtmüşler Mendilin bir köşesini de dişlerinin arasına kıstırmışlardı. Kalabalık köyün her iki yanından ana caddeye akıyordu. Yan sokaklardan, dar yollardan, evlerden kalabalık taşıyor. Bazen de tire eldivenler giymiş kadınlar şenliği görmek için dışarıya çıktıkça arkalarından kapı tokmaklarının tıngırdadığı duyuluyordu. Herkes en çok üzerleri kadifelerle donanmış üç köşe iki tane uzun donanma fenerini beğeniyordu. Bunlar kodomanların oturacakları kürsünün iki yanına dikilmişti. Ayrıca belediye sarayının dört sütununun önünde de birer direk vardı. Bunların her birinde yeşilimsi bezden küçük birer bayrak asılıydı. Bayraklardan birincisinin üzerine yaldızlı harflerle ticarete, diğerinin üzerine de tarıma, üçüncüsünün üzerinde sanayiye, dördüncüsünün üzerinde de güzel sanatlara diye ithaflar yazılmıştı. Bütün yüzlere sevinç veren bu bayram havası, hancı bayan Lefrançois'ın keyfini kaçırmış gibiydi. Mutfak merdiveninin basamakları üstünde dikilmiş söyleniyordu. <gülüyor> ne saçma şey, ne saçma şey bu bezden baraka. Vali bir soytarı gibi bu çadırın altında yemek yemekten hoşlanacak mı sanıyorlar yani. Sonra da bütün bu dırıltıların adına yurda iyilik etmek demişler. Öyle Nöfşatel'den bir aşçı getirmek zahmetine değer miydi? Hem de kimin için? Sığırtmaçlar için. Baldırı çıplaklar için. O sırada eczacı geçti. Siyah bir giysi, Nankin kumaşından bir pantolon, Kunduz derisinden kunduralar giymişti. Alışılmışın dışında, Başında bir şapka, Silindir de değil, Basık bir şapka vardı. Merhaba dedi. Kusura bakma, acele işim var. Şişman dul ona, ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sorunca yanıt verdi. ''Tuhafına gidiyor değil mi? Ben hep tıpkı peynir kalıbının içine kapanıp kalan fareler gibi laboratuvaruma kapanıp kalırdım da.'' ''Hancı kadın hangi peynir?'' diye sordu. ''Hume, hiç canım bir şey yok.'' dedi. ''Yani ben Lefran Suvane'a öteden beri hep evde kapalı kaldığımı anlatmak istiyordum.'' Ama bugün durumu göz önünde bulundurarak elbette ki kadın küçümser bir tavırla ''Haa siz de mi oraya gidiyorsunuz?'' dedi. Eczacı şaşırarak ''Evet ben de oraya gidiyorum'' diye yanıt verdi. ''Ben de danışma kurulunda üyeyim çünkü. Haberin yok mu?'' Le Lefran Suvane'a eczacının yüzüne birkaç dakika baktı sonunda gülümseyerek şu karşılığı verdi <gülüyor> Fakat o başka. Ama sizin tarımla ne ilginiz var kusum? Bu işten anlar mısınız siz? Anlarım elbet. Eczacıyım çünkü. Kimyagerim yani. Kimya denen şeyin konusu doğadaki bütün cisimlerin karşılıklı molekül etkilerini bilmek demek olduğuna göre tarımın da onun çerçevesine girdiği sonucu çıkar bundan. ''Gerçekten de gübrelerin bileşimi, sıvıların mayalanması, gazların çözümlenmesi, miyazmaların yani çürümüş şeylerden çıkan buğuların etkisi düpedüz kimya değil de nedir?'' Hı? ''Sorarım size.'' Hancı kadın yanıt vermedi. Hume sürdürdü. Tarımcı olmak için insanın toprağa kendisinin ekmesi, kümes hayvanlarını kendisinin beslemesi mi gerek sanıyorsun sen? Her şeyden önce söz konusu olan cevherlerin yapısını, topraktaki maden yataklarının durumunu, havanın etkilerini, toprakların, madenlerin, suların niteliğini, türlü cisimlerin yoğunluğunu, bunların ne bileyim yani su çekme yeteneklerini bilmek gerekir. Sonra insan yapıların inşasını, E, hayvanların, hizmetçilerin beslenmesini çekip çevirebilmek için sağlık bilgisinin bütün inceliklerini iyice bilmelidir. Ayrıca Bayan Lefrançois bitkileri birbirinden ayırt etmek için bunlardan anlamak gerekir. Anladın mı? Yararlı bitkilerle zararlı bitkiler nelerdir? Verimsiz bitkilerle besleyici bitkiler hangileridir? Bunların kimisini buradan söküp şuraya dikmek, kimisini yayıp çoğaltmak, kimisini yok etmek iyi midir? Yani sözün kısası kitapları, gazeteleri okuyup bilim konusunda fikir sahibi olmak, her zaman tetikte bulunmak, böylece de yapılacak iyileştirmeleri göstermek. Hancı kadın gözlerini Kafe Fransuva'nın kapısından bir an bile ayırmıyordu eczacıysa hala konuşuyordu. Allah vere de, tarımcılarımız kimyager olsalar da ya da hiç değilse bilimin öğütlerini daha can kulağıyla dinleseler, örneğin ben geçenlerde kalın bir kitap tam 72 sayfalık bir yapıt yazdım. Adı da şu Elma Şarabı Yapılışı ve Etkileri. Bu konuda bazı yeni düşünceler. Bunu da Ruandaki tarım kurumuna yolladım. Üstelik bu yüzden beni kurumun tarım kolunun elmacılık şubesine üye yazdılar. Yapıtım bir de yayımlansıydı. Bayan Nefran Suvan'ın o kadar kaygılı bir hali vardı ki eczacı en sonunda sustu. Kadın şu hale bakın diyordu. Akıl sır erdirilecek şey değil, böyle kötü bir meyhane... Sonra sırtındaki fanilanın örgülerini geren omuz silkişlerle iki elini uzatıp rakibinin meyhanesini gösteriyordu. O sırada meyhaneden şarkı sesleri yükseliyordu. Hancı kadın ekledi. Zaten herifin günleri sayılı. 8 güne kadar iş tamamdır. Hume şaşkınlıkla geriledi. Kadın da üç basamak merdiveni inip onun kulağına fısıldadı. ''Nasıl? Haberiniz yok mu?'' dedi. Bu hafta haciz koyacaklar. lörü sattırıyor dükkanı. Senetleri üst üste dayayıp adamın canını okudu. Eczacının akla gelebilecek her duruma uygun sözleri vardı. Bu kez de ''Ah oh, ne korkunç felaket!'' diye bağırdı. Hancı kadın da işin üç yüzünü anlatmaya başladı. Olayı Guillaume'un uşağı Theodore'dan öğrenmişti. Tillyek'i hiç sevmemekle beraber yine de haczı koyduran Leroy'u ayıplıyordu. İçinden pazarlıkla alçak bir herifti bu Leroy. Haa bakın Leroy pazar yerinde dedi. Emma Bovary'e selam verdi. O da başına yeşil bir şapka giymiş, Blanchier'in de koluna girmiş üstelik. Hume, E, bayan Bovary ha dedi. E, dur da gidip bir selam vereyim hatırını sorayım. Avlunun içinde saçağın altında bir yer bulursa hoşuna gider belki. Bayan Lefrançois eczacıya daha başka şeyler anlatmak için onu çağırıyordu ama Hume hızlı hızlı uzaklaştı. Dudaklarında bir gülümseyiş vardı, bacakları gergindi. Sağa sola selamlar yağdırıyor, sırtındaki siyah giysinin etekleriyle oldukça yer kaplıyordu. Bu etekler de ardı sıra rüzgarda uçuşuyordu. Rodolf uzaktan onu görünce hızlanmaya başlamıştı. Emma soluk sodağa kaldı. Bunun üzerine Rodolf yavaşladı, gülümseyerek sert bir tavırla ona ''Şu şişko heriften yakamızı sıyıralım.'' Diyorum. ''Ezacivar e, yani'' dedi.